بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيات ئ أ ع م ا ل ن ا من ي د ي الله فلا م ض ي الله ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله م ح ت ه لا شريك له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله 「やあい ن あなたのために」「や ا いやあなたのために」「やあいやあなたのために」 <تصفيق> يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن ا ص ت ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 「おしゃれなさい」「あさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあさよならあ El-Edebul-Mufet adlı ahlak hadislerini bir araya getirdiği hadis kitabına şerh etmeye devam ediyoruz. Bugünkü rivayetimiz 276 numaralı rivayetimiz. Evet. Gönül zenginliğe buyurun Radya Anad'dan rivayet edildiğine göre peygamber soruları gösterelim şöyle buyurun. Asıl zenginlik man çokluğu değildir. Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir. Evet. Muharibe müslümde gelen rivayette Abu Hurairah radıyallahu anhunun rivayetinden Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam zenginlik balın çokluğuyla gerçekleşecek bir olay değildir. Yani bir kimsenin malının çok olması onun zengin olduğunu göstermez. Fakat diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve selam asıl zenginlik kümül zenginliği yani cömertliktir diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 67. Ayeti Kerimesinde buyuruyor ki turidune aradad dunya sizler Dünya metanı yani dünya malını istiyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi hadisin manasına baktığımız zaman Ebnül Battal rahimahullah hadisin manasıyla alakalı diyor ki Hakiki zenginlik, zenginliğin hakikati malın çokluğuyla gerçekleşecek bir şey değildir. Çünkü eğer Allah Azze ve Celle bir kimseye mal konusunda zenginlik vermişse, bu kimse hiçbir zaman ne yapmaz buna kanaat getirmez. Ve daima malının çok olması için, malının fazdalashması için ne yapar, çalışır, durur ve malı helalden mi yoksa haramdan mı geldiğine aldirış. etmez. Sanki bu o hırsıyla fakir bir kimse gibidir. Fakat asıl zenginlik insanın gönlünün zengin olmasıdır. Yani bu ne demektir? Kendisine verilenle razı olandır. Kendisinde olanla yetinendir. Ve hiçbir zaman onun daha fazla ziyadeleşmesi içinde hırslı Olmayan bu konuda hırs talep ısrar etmeyen kimsedir. Yani aslında burada gönül zenginliği derken insanın elindekiyle yetinmesi buna kanaat etmesidir. Çünkü hani hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ya iki hırslı iki haris kimse doymaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir tanesi İlimde hırslı olan, ilme karşı hırslı olan kimsedir. Bu kimse öğrendikçe daha fazla öğrenmek ister. Bir tanesi de mal kazanmakta hırslı olan bir kimsedir ki bu kimsede mal kazandıkça kazanmak ister. Hiçbir zaman elindekiyle yetinmez, elindekine kadar yetinmez. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnsan oğlunun bir vadide dolusu altını olsa ne yapar? Bir vadide dolusu daha altın ister. İnsanın gözünü ancak bir avuç toprak doyurur diyor Allah Rəsulü, aleyhisselatü vesselam. İmam Kortibi, rahimullah, bu hadisi şerhe ederken şöyle diyor kardeşlerim: İnsan'a diyor asıl fayda veren Veya övülen asıl zenginlik gönül zenginliğidir. İnsanın gönlünün zengin olmasıdır. Ve ne yapar? Hiçbir zaman、e, her zaman için elindekiyle yetinmesini bilir. Hiçbir zaman tamah etmez veya hırs göstermez. Ve、e, asıl övülmesi gereken de budur diyor. Ama diğer taraftan baktığımız zaman... Malda daima hırslı olan kimse mal kazanmak için daima hırslı olan kimseyi ne yapar? Bu onun bu isteği, bu hırsı her zaman onu、e, rezil eder, zeli eder diyor İmam Kortabi,、e, rahimullah. O yüzden bu hırsından dolayı ne yapar? Nefsi fakir olar, fakir olur. Hiçbir zaman ne yapmaz, o nefis doymaz kardeşler. Var mı nefsi doyan? Var mı elindekiyle kanaat edebilen? İşte asıl zenginlik nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi asıl zenginlik böyle zenginliğidir. Hasılı kardeşlerim daima Allah'ın verdiği rızkıyla Allah'ın kendisine verdiği bahşettiği rızkına kanaat eden ve bunda ısrarcı olmayan hırs göstermeyen hacetinden başkasına asıl işte zenginlik budur kardeşler. ama gönlü fakir olan kimse ne kadar mala sahip olursa olsun ne yapmaz her zaman açtır kardeşlerim hiçbir zaman doymaz nefis doymak bilmediği gibi o da ne yapar hiçbir zaman、e, gönlü nefsi doymaz daha sonra kardeşlerim buna rıza gösteren yani elindekiyle yetinebilen kimse aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olan, Allah'ın emrine teslim olan kimsedir. Bir rivayette, Ebu Zer radiyallahu anh'udan gelen rivayette, diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, asıl zenginliği nasıl görürsün malın çokluğunda mı? Yani malın çokluğu zenginlik midir? Veya bir insanda mal çoksa o zengin sayılır mı? Dediğim ki evet ey Allah'ın Rasulu, zengin kimsede nedir? Malı çok olan kimsedir. Eğer bir kimsenin malı çoksa zengindir. Peki diyor Allah Rasulü Aleyhisselam, malı az olan kimseye de fakir mi görürsün? Yani fakir midir? Eğer kimsenin bir adamın malı yoksa o adam nedir? Fakir olarak mı görürsün? Evet ey Allah'ın Rasulu, bu nüzene Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Asıl zenginlik gönül kalp zenginliğidir. Asıl fakirlik ise insanın kalbinin fakir olmasıdır buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Hadise <gülüyor> baktığımız zaman kişiyi ne vardır? İnfak etmeye teşvik vardır hadiste ve insanın E, ...gidişatını düzeltmesi ve az olanla yetinmesini her zaman insanın bilmesi gerekir. Ve kanaatkar olması gerekir. Ve malını çoğaltmak için aşırı bir hırs sahibi olmaması gerekir.、E, bir Müslümanın şunu çok iyi bilmesi gerekir ki insan bir Müslüman bir kimse dünyalık malda ne kadar çalışırsa çalışsın... Ne kadar hırslı gösterirse göstersin, sonuçta eline geçecek olan yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin daha anne karnındayken takdir ettiği razıdan başkası gelmeyecektir. O yüzden aşırı mala hırslanıp da kişinin kendisini rezil etmemesi gerekir. İmam Kortubi Rahimuhullah'ın dediği gibi. Evet, 277 numaralı rivayet. Nesu Cemal şöyle dedi: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 10 yıl hizmet ettim. Bana hiçbir zaman öflemeyi yapmadığım bir şey hakkında da bana bana onu keşke yapmasay, yapsaydım, yapsaydım demedi. Yaptığın bir şey hakkında da bunun bunu, bunu bunun bunun için yaptın demedi. A, bunun için yaptın demedi. Bir daha okumak ister misin Muhammed? Oku bak. En eski nas, an söyle dedi. Birkaç mesele Allah'ın meseleni konuyla ilgiliydi. Bana hiçbir zaman öf demedi. E yapmadığım bir şey hakkında da bana onu kesin yapsa idim demedi. Yaptığım bir şey hakkında da bunun niçin yaptım demedi. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakını anlatan hadiste en esraddi Allahu Anhu diyor ki. Allah はそれをありさらっとはさらま、おみょうぼんじゃい、ひめててん。やに、あらはそれをありさらっとはさらん、めけでん、めでに、ひじててん、でん、いてばれん。えんす、らでやら、ほんとだ、はっきゅう、ぶるちょゅう、おんせんぼんじゃ、やに、あらはさらん、めけでん、めでに、ひじてん、でん、たべふわっていんじゃい、かだ、ありひさらっとはさらん、ひめてん、でぶる、おんじ、ひめてん、ひじてん、えんす、らでやら、ほん、 Aynı zamanda kardeşlerim Enes radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hizmeti karşılığında duasını da almış bir sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun malının ve çocuğunun artması için dua etmiş. Hatta Enes radıyallahu anh ben diyor Medine'nin Medine Müslümanlar içerisinde malı ve çocuğu en çok olanım demiştir Enes radıyallahu anh. アラハラスウィルアリスラートはサラモンアハラカンダエネスラディアラハンハデューキーフェマカレリーオフオフィンカットバナオフ Herhangi bir somut kınlık, herhangi bir can sıkıntılı, sıkıntıcı verici bir şey veya、e, asab bozucu bir şey anne ve babanıza karşı ne yapmayın diyor Allah Azze ve Celle kesinlikle yapmayın. Yani bu ne demektir? Anne baba bir su getir yavrum dediğinde çocuk suyu getirir getir götürür getirir ama eğer bunda bir gönül rahatsızlığı varsa nedir? Can sıkıcılığı, asab bozucu bir şey varsa. Allah Azze ve Celle bunu bile ne yapıyor? Yasaklıyor. Burada da Enes radıyallahu anh diyor ya bana öf bile demedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani can sıkıcı veya asap bozucu veya moral bozucu Allah Resulü selam hiçbir şey demedi diyor Enes radıyallahu anh. Veya yapmadığım bir şey için yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona dünyalık bir şey emrettiğinde Git şunu çağır veya git bunu yap dediğinde yapmadığında hiçbir şey dememiştir enes radyallaahura veya öle kuntu feltahu keşke bunu böyle yapsaydın veya yapsaydın ya demedi veya diyor yaptığın bir şey için de niye bunu böyle yaptın demedi diyor enes radyallaahu anhu işte kardeşlerim Allah nasır aleyhissalatüsselamın ahlakını Affediciliğini ve edebini gösteren en büyük rivayetlerden bir tanesi kardeşlerim. Ne zaman ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın ahlakı bahsi geçmişti, bu rivayeti bahsetmeden ne yapamazsınız, geçemezsiniz kardeşlerim. İlk başlarda zikredilmesi gereken bir、e, rivayetdir. Tabii ki bu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın olmuş bitmiş bir olay için ne yapmamıştır. arkasına gitmemiştir. Çünkü yapmamış veya yap,、e, terk ettiği bir şey için onu ne yapmamıştır? Hiçbir zaman azarlamamıştır. Ama ne zamanki şer'i bir şey olmuşsa, yani dinle alakalı bir şey olmuş ise, Allah Resulü Aleyhisselam hemen ne yapmıştır? Kim olursa olsun en küçüğünden en büyüğüne kadar uyarmıştır. Hatta bir gün sahabe çocukları Allah Resulü Aleyhisselam'ın sofrasındayken, Bir tanesi yemeğin her tarafında eli geziyor ve ne yapıyor?、E、çocuk Bismillah de önünden yediyor ve ne yap? Sağ elinle yem. Hemen ne yapıyor? Allah Azze ve Celle aleyhissalatuhis salam burada、e, müdahale ediyor. Demek ki kardeşlerim olmuş bitmiş bir olay için ne yapılmaz? Kınama yapılmaz, ayıplanmaz. Allah Azze ve Celle aleyhissalatuhis salamın Ahlakı buydu kardeşlerim. Peki,、e, konu başlığımız neydi? Gönül zenginliği. Gönül zenginliği. Bununla、e, bab başlığının alakası nedir? Şimdi kardeşlerim, burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın maddi olsun, manevi olsun affetmedeki cömertliğini görüyorsunuz. Konu neydi? Cömertlikle alakalıydı değil mi? İşte Allah Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam hem maddi durumlarda hem de manevi konumlarda neydi? Cömert yani affetmeyi seven, affetmeden cömert bir kimseyd. Salallahu Alaihi Vesselam. Evet. 278 numaralı rivayet. 278. Ee, Sahama bin Abdurrahman bin El-Esam, Enes İbni Malik radiyallahu anh'ın şöyle delilini işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametliydi. Kendine gelen herkese maddi bir şeyler verme konusunda vaatte bulunur ve eğer yanında varsa onu yerine getirirdi. Bir gün namaz için kâhmet getirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve elbisesinden tutarak az bir işim kaldı. Onu unutmaktan korkuyorum dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işini görüp bitirinceye kadar onunla ayakta durdu. Sonra geri döndü. Namaz kıldı. Evet. Kâne'l-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem rahîmen. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm çok merhametliydi. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 128. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi. Harîsun aleykum bilmü'minîne râufurrahîm. Onlara karşı çok kırsıldır diyor Allah Azze ve Celle Müminlere karşı ve onlara karşı nedir? Çok şefkatlidir, çok merhametlidir diyor Allah Azze ve Celle Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme övürken. Evet bir adam gelirdi ve ona her türlü şey var dedirdi diyor ve onu ne yapardı ee, hemen yerine getirirdi diyor. アンボ。E, Falanca sana ne yapsın? Binek versin diyerek ne yapıyordu? Kendisinde olmasa bile başkasına havale ediyordu. Birisi böyle bir zamanda、e, namaz için kamet getiriliyor ve o esnada bir arabi bir bedeli geliyor ve Allah Resulü Vesselam'ın elbisesinden çekerek diyor ki benim diyor hacetimden ihtiyacımdan az bir şey giderildi ve diyor onu ben unutmaktan korkuyorum diyor. De demek ki burada kardeşlerim bu durumlarda、e, insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyler istemeye alışmışlar ki ne yapıyorlar? Sürekli bir şeyler isteyebiliyorlar. Hatta durumu baktığınız zaman namaz için kamet getirirse bile Allah Resulü'nden gelip hacetlerini gidermesi için talep ediliyordu ki bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı olan tevazusunu, merhametini gösteren rivayetlerden bir tanesi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla gidiyor veya ayakta duruyor ve ta hacetini gideriyor. Sonra gelip namazını kıldırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasını ve nefsinin cömertliğini, ve bu konuda çalışmasını ve insanların、e, hacetini gidermekteki hirsini görüyoruz ki burada kardeşlerim olay tasavur ettiğimiz zaman namaz için kavmet getiriliyor ve bütün cemaat de ne yapıyor onları bekliyor ve bu da o cemaatin o topluluğun iyilik ve takvada yarışmasını gösteren şeylerden bir tanesi demek ki topluluk da Yani demiyor ki ya kardeşim neden bizim imamımızı meşgul ediyorsun? Biz namaza duracağız gibi sözler söylemiyorlar ve onlar da onlar da iyilik ve katva da yarışarak ne yapıyorlar? O sahabeye karşı tahammül gösteriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki burada da bir maslahat gereği alimin görüşüne de salgi göstermeyi gerektiren delillerden bir tanesi. Kardeşlerim, Sahih Müslim'de Enes Radıyallahu Anhun'dan、e, gelen rivayet de şöyledir ve namaz için kâmet getirildi. Bir adam Allah Rasûlü Aleyhisselâtu Vesselâm'a seslendi ve Allah Rasûlü Aleyhisselâtu Vesselâm onun işini giderirken yatsın namazında tıpkı insanlar uyumaya başladı, sonra kalkıp insanlara namaz kıldırdı diyor Enes Radıyallahu Anhun. Kardeşlerim rivayete baktığımız zaman Eğer bir kimse kamet,、e, ezan için kamet getirilmişse、e, iki şey arasında yani ez, kametle namaza başlayana kadar demek ki arada bazen、e, hacete binaen ihtiyaca binaen ne yapılabilir?、E, biraz ara açılabilir yani ara açıldıktan sonra tekrar gelip tekrar、e, namaz için kamet getirmeye ihtiyaç、e, yoktur ve yine imam Eğer namaz için、e, kâmet getirilmişse bir ihtiyacı bine, ne yapabilir? Namazı geciktirebilir. Bu hadisten de elde edilen fıkıh meselelerden bir tanesi de budur. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 279. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi: Peygamber salallahu aleyhi ve sallam kendisinden istenen bir şeye hayır hayır yok dememiştir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer kendisinden bir şey istenmişse hiçbir zaman hayır dememiştir. Yani dünya meta ile metaîl alakalı, dünya malıyla alakalı bir şey istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer onu güç yapmaya güç yetiriyorsa hiçbir zaman ne yapmamıştır、eee、buna. Hayır、e, dememiştir. Eğer Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onu yapabiliyorsa muhakkak yapmıştır. Ya da bir başkasına havale etmiş ya da susmuştur. Evet, bu da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinin ne yüce olduğunu ve ele açık olduğunu gösteren、e, rivayetlerden bir tanesidir ki bu Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Ve hayır isteyen, iyilik isteyen, Allah'ın rızasını gözeten bir kimsenin de tıpkı bu Kur'ani ahlak ile yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanması gerekir ki işte bunun semenesi de bunun meyvesi de insanın kalbindeki mutmainlik, huzur, mutluluk ve nefisteki nedir? Saadettir ve aynı zamanda insanlar arasında icabet görmesi sebeplerinden bir tanesidir. Sahih-i mislimde gelen bir rivayet kardeşleri. Rivayet var. Enes radiyallahu、e, Anhu'dan gelen bir rivayet. Diyor ki bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan bir vadi de bu bir vadi dolusu bir sürüyü istiyor kardeşler. Yani geliyor diyor ki şu vadideki sürüyü bana ver diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da o sürüyü ona ver. Al git diyor bu sürü senindir diyor. O adam kavmine geliyor. Diyor ki ey kavmim Müslüman olun. Vallahi Muhammed fakirlikten korkmadan insanlara veriyor diyor. Enes diyor ki radıyallahu anh bir adam diyor Allah Resulü aleyhisselam'a gelirdi. Sırf dünyalık şey için Müslüman olurdu diyor. Yani dünyalık bir menfaat elde etmek için. Sonra diyor Müslüman olduktan sonra İslam diyor ona dünya malından mı onların içindekilerden çok daha sevgili gelirdi diyor. Bu da nedir? İslam'ın aslında güzelliğidir. Bir kalbe yerleştiği zaman zühtüdür ve dünyanın、e, boş olduğunun asıl kalınacak yerin ahiret yurdu olduğunu ne yapabilirdi? Hemen anlardı İslam kalbe girdiği zaman değişim hemen ne yapıyordu? Başlıyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet, 280 numaralı rivayet. Allah ibnu Tüveyir Allah'ın derazası olsun. Şöyle demiştir: Hazreti Ayşe ve Hazreti Esma'dan daha cömert bir sürü kadın görmedim. İkisinin cömertlikleri diğerlerden farklıydı. Hazreti Ayşe, davetci Ayşe'leri biriktirdi, yanında toplu hale gelince onu paylaştırırdı. Hazreti Esma ise yarım için hiçbir şey elinde tutmaz, hepsini dağıtırdı. Evet kardeşlerim bu aynı zamanda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı olduğu gibi annelerimiz Ayşe ile Esma'nın da ahlakları idi ve bunların yaptıkları farklı idi Ayşe hanımız ne yapardı、e, malı biriktirir daha sonra insanlar arasında fayederdi Esma radiyallahu anha ise yanında hiçbir şey tutmadan yani infak edebilecek ne ifarsa hemen ne yapardı İnfak eder、e, idi. Ayşe Hanımıza baktığımız zaman Radya Allahu Anhaya、e, öncelikle eğer yanında dağıtılacak bir mal varsa azlığından dolayı bekletir ve herkese bir şeyler verebilmek amacıyla bunları bir araya getirir. Ondan sonra çok bir miktar olduktan sonra Ayşe Hanımız infak edermiş Radya Allahu Anhah. Esma'ya baktığımız zaman radıyallahu anha ise o diyor yarın için hiçbir şey biriktirmezdi diyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette olduğu gibi ona şu nasihatta bulunmuştu. İnfak et ki onu sayma Allah da senin üzerine saymasın、e, rivayeti gereğince Esma radıyallahu anha hiçbir zaman elinde saymasın. Yarına hiçbir şey bırakmazdı. Ki rivayette de en az、e, Rabbı Allah onundan gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam yarın için hiçbir şey biriktirmezdi diyor. Tabii ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselamın niydi zühtüydu bu. Yani saklamayın ki, yani cimrilik yapmayın ki Allah da size karşı cimrilik yapmasın, size rızkınızı geniş geniş versin. Rivayette geldiği gibi. Evet, 281 numaralı rivayet. Cimrilik. Evet. Ebu Hürere radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bu müdünün rivayet etmiştir. Evet. Allah yolunda cihatta yutulan toz ile cehennem dumanı bir kul kulda asla birleşmez. cimrilikle iman, imanda hiçbir zaman bir kulun kalbinde bir araya gelmez. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Allah yolunda yutulan toz ile cehennem tozu bir araya gelmez ve bir, bir kulun kalbinde imanla da cimrilik bir araya gelmez. gelmez buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu、e, ve selam. Evet. Demek ki Allah yolunda toz yutan, Allah için cihad eden bir kimseye aynı zamanda Allah tarafından ne verilmiştir? Cennet ifade edilmiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatu ve selam yine buyuruyor ki imanla bir kakulun kalbinde imanla、e, cimrilik ne yapmaz? İl araya gelmez. Kardeşlerim buradaki eşşuh kelimesi、e, aşırı cimrilik veya cimrilikte şiddetli veya aşırı cimrilik、e, manasına gelmektedir ki burada hırs ile beraber cimrilik yani cimri olmayan hırslı kimse çok aşırı elini sıkı kimse manasına、e, geliyor. Burada İmanla cimrinik bir, bir kulun kalbinde olmaz derken burada bazı kimseler、e, cimrinden dolayı ne yapmaz, zekat bile vermezler ki veya vermek istemezler veya sadaka vermek istemezler. Aslında budur nedir? Kastedilen、e, budur. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 282 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim. Onu o şekilde not alalım inşallah. 283. Abdullah İbnı Ruhiya'dan riayet edildiğine göre şöyle dedi: Biz Abdullah İbnı Mesud'un yanında oturuyorduk. Oradaki, oradakiler bir adamı gündeme, gündeme getirip ahlakından söyledi. <gülüyor> Abdullah dedi. Ki, dedi ki ne dersin eğer adamın başını kese keseyiniz onu tekrar yerine getirebilir misiniz onlar hayır dediler eli kese keseyiniz dedi onlar hayır dediler Abdullah ayağını keseyiniz dedi onlar hayır dediler Abdullah o halde siz onun、e, tabi hayatını değiştirm değiştirmekte ahlakını değiştirmez değiştirmezsiniz Şüphesiz ki sebe, sperm, yumurta, ana, ana rahmında kırık, kırk geriler kalır. Sonra ka, katılaşarak kan olur. Sonra yapışkan bir madde haline döner. Sonra da et parçası olur. Sonra Allah bir melek gönderir. Melek onun rızkını ahlakına mutsuz şaki, cehennemlik veya mutlu, sahip, cennetlik olacağını yazar dedim. Evet. Kardeşlerim Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh'un bulunduğu bir mecliste bir adamdan ve onun ahlakından bahsediliyor. İyi veya kötü. Ee, bunun üzerine Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh'u diyor ki siz bir adamın kafasını kesseniz yerine gelir mi? Gelmez. Peki elini kesseniz yerine gelir mi? gelmez ayağını kesseniz yerine gelir mi gelmez öyle isediyor siz o adamın ahlakını yaratılışını değiştirmeden ne yapamazsınız değiştiremezsiniz diyor ondan sonra Abdullah ibn Mesuğ oturadıya Allahu anhu anne karnındaki çocuğun oluşumunu anlatıyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın sözüdür bu mervu bir rivayettir lütfediyor yani beni Annenin karnında ne yapar? Kırk gün kalır diyor. İkinci kırk gün olduğu zaman bu meni ne yapar? Bir kan pıhtısını alır. Üçüncü kırk gün yani yüz yirmi gün tamamlandığı zaman da bu ne yapar? Kan pıhtısı bir çiğnemlik et haline dönüşür. Sonra Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Bir melek gönderir. Onun rızkını, ahlakını gönderir. cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu yazar buyuruyor. Abdullah İbn-i Mesul dediğim gibi bu aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın、e, sözüdür. İşte kardeşlerim burada daha önceki rivayetlerde yazılan şeyler vardı. Burada rızkı ahlakı cennetlik mi cehennemlik mi olur yazıyor. Kardeşlerim bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabesine diyor ki senin diyor sevdiğinden veya Allah'ın sevdiği iki tane huy vardır diyor. Biri yumuşaklı biri de teennidir diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bunlar diyor sonradan kazanılan şeyler midir? Hayır bunlar nedir? Senin yaratılışında olan şeylerdir. Ve yine bir sahabe hayasından dolayı kardeşi onu kınıyor diyor. Çok hayasından, edebinden dolayı, hay,、e, utangaşlığından dolayı, bunun üzerine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem görüyor, onu görüyor, onu haya etmekten, utangaşlığından yasaklama, çünkü haya, hayırdan başka bir şey getirmez diyor. Kardeşlerim, tabii ki、e, her insanın kendisi dahi sevdiği veya sevmediği bazı şeyler <gülüyor> vardır. Bunu bazen değiştirmek istese bile ne yapamaz. Değiştiremez. Vurasla bile bunu ne yapamaz, ee, bunu başaramaz. Çünkü tıpkı rızkın yazıldığı gibi bazı ahlaklarda ne yapalır, ne yapalır, insanın tabiatında, insanın yaratılışında olan şeylerdir. Peki bunu nasıl tedavi ederiz? Yani işinin sevmediği ahlakını düzeltmesi için ne yapması gerekir? Tabii ki her ne kadar düzeltmeye çalışır ve bunu da başaramazsa çevresindeki insanların ne yapması gerekir, <gülüyor> onu o şekilde kabul etmesi gerekir kardeşler. Ancak bu şekilde ne yapabilir, geçim düzen,、e, ancak bu şekilde meydana gelir. Bazı rivayetlerde kardeşlerim Allah nasırü aleyhisselatü vassalam amellerin de yazıldığı olduğunu söylüyor. Diyorlar ki. Ey Allah'ın Rasulu, madem ki cennetlikler cehennemlikler bellidir, Allah Azze ve Celle bil, biliyor ki kimin cenneti kimin cehenneme gideceğini. Öyleyse bu yazgımıza güvenip amel etmeyi terk edelim mi diye sorduklarında Allah Rasulu Aleyhisselatu Vassalam her kim diyor cennet ehlindeyse o cennet ehlinin ameleni işleyecektir. Her kim de cehennem ehlindeyse cehennem ehlinin ameleni işleyecektir. アメレディン、エアメロ、ファクルン、モヤサル、セス、アメレディン、ı ルケセ、イデジェヨー、コライ m シュルルルルルルルルルルルルルル y ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル e ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル l a l e her kim ne için yaratılmışsa o ona kolaylaştırılmıştır buyurmuştur. Allah r ル s u l ü a l e y h i s s e l a t ル vesselam. kardeşlerim bu tür rivayetlere baktığımız zaman Ehnesünnet ve cemaatin kaderi ispatla veya kaderi olan imanını ortaya koyan rivayetlerdir kardeşlerim. Ve nedir kadere ve、e, kazaya iman vardır, hayri ile şerri ile Allah'ın dediği gibi la yuselu ama yefgulu vahm yusalun Allah dörd yaptığı şeyden ne yapılmasın? Fakat sizler ne yapacaksınız? Yaptığınız iş neden sorulacaksınız? Demek ki burada kişi çünkü mülk Allah'ındır, Allah mülkünde dilediğini yapandır. Demek ki bizler ahlak olsun çünkü ahlak hadislerini işliyoruz veya amel olsun ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar hem amelimizi hem de ahlakımızı düzeltmeye çalışacağız ki öğrenerek bunu yapmak zorundayız. Kötü ahlakımız varsa elimizden geldiği kadar çünkü Allah ne diyor? "Uttakulla hameste ta'atun Allah'tan." Gücünüz yettiği kadar korkun. Bunu hayatımızda uygulamaya çalışacağız. Hem ameli olarak hem de ahlaki olarak durumumuzu düzeltmeye çalışacağız. Ve insanlığın efendisi, Ademoğlunun efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakiyle ahlaklanmaya ve onun şeriatıyla amel etmeye çalışacağız. İnşallah Allah'a emanet. Hepimize güzel ahlak nasip eylesin kardeşlerim.、Amen. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizde güzel bir şekilde öğrenip onlarla amel etmeyi hepimize nasip eylesin、Amen. kardeşlerim.、Ahlak、Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ki onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ahlakıyla, ahlakıyla ahlaklanmayı Allah Azze ve Celle hepimize nasip eylesin inşallah. Hakkı hak bilip <gülüyor> hakka tafi olan. バトルのバトル、ビリバトルのサクナン、クラウンダン、エレシン、アロハム、セネセルメイ、セネセルメイ、セネン、セブギネア、フラストラジャー、アメリセルメイ、ビザレ、ナシベイレ、ビザヘムデュニア、ダイリクウェル、ヘムダアフレティエリクウェル、ビザジヘンナマザドンダン、コロウ、メルハメティンネ、ラハメティンネジェネティネギルディン、クラウンダン、エレ、アロン、サブハネケ、アロハムウィハムディク